Ee, Ermeni C kendi geleneklerini yürütüyorlar. Biz ise aksine Türkçeyi kullanmamız gerekir ee, şiarıyla ortaya çıktık. Sonra Açık Radyo 20. yaşını bir, bir seri, seri kitapla kutluyor. Götürüyoruz, sunuyoruz rapor falan ama kamuoyunun farkında değil sorunlarımızın. Bizi İlk kitap biz yaşarken Ankor yayınları tarafından adan basıldı ve tüm kitapçılarda. Bir topluluk, bir ayrıcalıklı topluluk olarak görüyorlar.